Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. İn halkın ve nes taayin o, ve nes ve nes taayin Allah'ın izniyle. İn halkın Allah'ı ve nes taayin o, ve nes taufuru, ve nes ve nes taayin o, ve nes taufuru, ve nes taayin Allah'ın izniyle. İn ve nes taayin o, ve ve nes ve ve ve şer al ömür muhtesatı ve külle muhtesetin başa ve külle başa dalale ve kül zallalın filnar. Hadis usulü üçüncü dersimizde sahabe devrinde hadis ve tabiin devrinde hadis onlarını göreceğiz. Sahabe ilk önce bu sahabe kelimesinin tarifiyle başlayalım. Lugatte sahabe arkadaşlık etmek bir arada bulunmak sohbet etmek fiilinden alınmış bir kelimedir. Bu fiilin ismi mensubu olan sahabi yani sohbete nispet edilen, arkadaşa nispet edilen arkadaş, dost anlamına gelir sahabi kelimesi. Sahabe kelimesi bu sahabi kelimesinin çoğulu olup yani sahabe, sahabi, sahabe, sahabi tekil, sahabe çoğul. Arkadaşlar, dostlar, beraber bulunanlar demektir. Aynı manada bir de ashab kelimesi kullanılır ki o da aynı fiilin ismi faili olan sahip, arkadaş, dost kelimesinin çoğuludur. Sahabe-i kiram yani değerli sahabeler, ashab-ı kiram yine değerli sahabeler aynı anlamdadır. Terim olarak yani ıstılahi manada sahabe, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliği sırasında gören, onunla konuşup görüşen, Müslüman olarak ölen kimselere verilen isimdir. Neymiş? Allah göre, peygamberliği döneminde gören. Onunla yaşayan değil. Onunla konuşup görüşen. Müslüman olarak ölen. Yani bakın. Peygamberliği döneminde görecek. Peygamberliğinden önce görmesi sahabe yapmıyor. Onunla görüşmüş olacak, bir anda olsa görüşmüş olacak ve Müslüman olarak ölecek. Sahabi de bu üç şart. İslam alimlerinin çoğu sahabeyi bu şekilde tarif etmişlerdir. Demek oluyor ki sahabi olabilmek için peygamberi Müslüman olarak peygamberliği sırasında görmek, onunla sohbet etmek ve Müslüman olarak ölmek esastır. Peygamberle konuşan körler de Sabi sayılır. Yani görmek derken yani körlerin konuşmuş olması da onunla karşılaşması da ona yeterlidir. Peygamberle konuşan körler sahabe sayılmaktadır. Abese suresinin hakkında Nazlıoğlu olduğu bilinen Abdullah bin Ümmi Mektum kör idi. Fakat peygamberimizle peygamberliği sırasında konuştu, onunla bir arada bulundu ve Müslüman olarak öldüğü için sahabiedir. Nebi Aleyhissatü vesselam'ı mümin olarak gören bir kimse sonradan dinden dönerse sahabi sayılamaz. Sahabi kadın olursa sahabiye denilir. Çoğulu sahabiyyattır. Dişi, dişiliği yani. Peygamberimizi peygamberliği sırasında gören, iyiyi kötüden ayırt edebilecek çağdaki çocuklarda sahabi sayılırlar. Temiz çağında olan çocuklar. Bir kimsenin sahabi olduğu nasıl bilinir? A, tevatür yoluyla. Tevatür, yalan söylemeleri, Yalan söylemek üzere bir araya gelmeleri aklen mümkün olmayan çok sayıda kimselerin bir haberi ittifakla nakletmelerine denir. Yani hadisle ilgili olarak da bu manada kullanılır. Mütevatir hadis denildiği zaman. Sahabi olduğu tevatür yoluyla bilinenlere misal olarak Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Zubeyr bin Avvam, Saad bin Ebi Vakkas'ı verebiliriz. Bunlar Bunların peygamberiyle peygamberliği sırasında mümin olarak görüştükleri ve mümin olarak öldükleri her devirde binlerce kişi tarafından ittifakla haber verilmiştir. Yani onların sahibi oluşu mütevatirdir. B. Şöhret yoluyla. Terim olarak istifaza da denilir. Tevatür derecesine varmayan şöhret yani meşhur olmak demektir. Dıman bin Sâlebe, Ukkaşe bin Mihsan. Sahabe olduğu tevatür derecesine varmayan bilgiyle bilinenlere örnektir. Bunlardan dımam saat bin Bekir kabilesindendi Kabilesinin elçisi olarak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelmiş. Ona bazı sorular sorup konuştuktan sonra kabilesine geri dönmüştü. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı kısa bir süre görmesi Mekke veya Medine'den olmadığı için diğer sahabelerin kendisini iyice tanımayışları yüzünden sahabe olduğuna dair bilgi tevatür derecesini bulmamıştır. Ama şöhret yani meşhur olmuştur. Bu sebeple o da sahibi olarak şöhret yoluyla sahibi oldu kabul edilmiştir. Üçüncüsü bir sahibi veya tabiinin şahitlik edip peygamberle görüşmüştür demesiyle bilinir. Buna misal olarak Humame bin Ebi Humame'yi verebiliriz. Humame Müslümanların İsfahan'ı fethetmeleri sırasında karnındaki bir hastalıktan vefat etmişti. O zaman tanınmış bir sahibi olan Ebu Musa el Eş'ari radıyallahu anh Humame'nin peygamberle görüşmüş olduğunu, peygamberimizin onun şehit olarak öleceğini söylediğini bildirdi. Böylece humame'nin sahabe olduğu başka bir sahabenin haber vermesiyle anlaşılmış oldu. Aynı şekilde bir tabiin diyebilir. İşte falanca sahabedir diye, peygamberle görüşmüştür diye haber bir O şekilde de anlaşılır. Dördüncüsü kendisinin ben sahabeyim diyerek bildirmesiyle. Bu takdirde ben sahabiyim diyen kimsenin adaletli yani her bakımdan dürüst ve güvenilir bir kimse olması ve hicri 110 tarihinden önce yaşamış bulunması şartlar aranır. Çünkü en son sahabinin hicri 110 yılında öldüğü bütün İslam alimlerince bilinmektedir. Bundan dolayı bu tarihten sonra ben sahabiyim diyenin sözüne inanılmaz. Sahabenin faziletine yani onların değer ve üstünlüklerine dair Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayetler olduğu gibi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın önemli hadisleri vardır. Bunlardan bazıları şöyle. Fetih Suresi 29. ayetinde. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onun mayiyetinde bulunan sahabiler kafirlere karşı çetindirler. Kendi aralarındaysa merhametlidirler. Onları devamlı rükû ve secde edici olarak görürsün. Allah'tan bir farul ve rıza isterler. Secde izinden hasıl olan nişanları yüzlerindedir. Al-İmran suresi 110. ayetinde Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men edersiniz. Allah'a da inanırsınız. Bakara suresi 43. ayetinde de şöyle buyrulur. Böylece sizi insanlara karşı hakkın şahitleri olasınız. Allah resulde de size şahit olsun diye vasat, orta, adil, seçkin bir ümmet yapmışızdır. Hadislerden bazıları da şu şekilde. İnsanların en hayırlısı yaşadığım devirde yaşayanlardır. Sonra onları takip eden yani tabi'in, sonra da onları takip eden yani tebaüt tabi'in gelir. Bunu Müslim Sab'in Faziletleri bölümünde rivayet eder. Yine Müslim'in aynı bölümde diğer rivayeti şu şekilde. Seçkin sahabelerime sövmeyiniz, e, sakın sahabelerime sövmeyiniz, ashabıma sövmeyiniz, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki Sizden biriniz Uhud dağı kadar altın sadaka vermiş olsa sevabı sahabelerimden birinin bir müdü yani iki avuç hurma sadakasına ulaşamaz. Yarısına bile ulaşamaz. Sahabenin üstünlüğü hakkında bütün ehl sünnet İslam alimlerinin icma denilen fikir ve görüş birliği vardır. Ayrıca akıl da onların üstünlüklerini kabul eder. Çünkü onlar peygamberden ilim ve ahlak öğrendikleri onun terbiye ve disiplini altında yetiştikleri için tam manasıyla bir örnek nesil olmuşlardır. Bunun yanı sıra İslam ve Kur'an yolunda, peygamber uğrunda pek büyük sıkıntılara göğüs germişler, yurtlarından, çoluk çocuklarından ayrı kalıp büyük fedakarlık örnekleri vermişlerdir. İşte sahabe en büyük rehberin terbiyesi altında yetiştikleri, İslamiyet uğruna yılmadan çalışıp çetin mücadele örnekleri verdikler için gerçekten fazletli ve üstün bir nesildir. Sahabe ayrıca Kur'an-ı Kerim'de peygamberin hadislerinde övdüğü kimselerdir. Allah'ın ve Rasulünün övdüğü kimselerin üstün insanları olduğunu uzun uzun anlatmaya ihtiyaç yoktur. Önceki derslerimizde gördüğümüz gibi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çevresini oluşturan sahabe onun çeşitli konulardaki hükümlerine, Kur'an-ı Kerim'i açıklayan ve uygulayan hareket ve davranışlarına, türlü vesilelerle söylediği sözlere geniş bir ilgi duymuşlardı. Sünneti yansıtan hadisleri zaman zaman kendi aralarında da müzakere ederek birbirlerine ulaştırmışlardı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümünü takip eden yıllarda hadislere olan ihtiyaç daha da fazlalaştı. Çünkü İslam alemi durmadan genişliyor, her genişlediği yerde yeni yeni meselelerle karşılaşılıyordu. Bu meseleleri çözüme bağlayacak, yeni kuruluşları düzene koyacak esaslar gerekiyordu. Hadisler bu esaslara yol gösterirken, adalet hayatında tertibe koyacak kaydelere bağlıyordu. Günlük hayatın, Meşguliyetlerine dair hadise olan ihtiyaç bazı sahabilerde hadis öğrenimi için aşırı bir istek doğurdu. Bu istekle Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan duyduklarını, gördüklerini ve öğrendiklerini başka duyanlardan işittiklerini daha onun sağlığındayken toplamaya başladılar. Peygamberden öğrendiği hadisleri bundan önceki dersimizde değindiğimiz gibi bir kısım sahabe yazıyordu. Sahabenin peygamberin hadislerini öğrenip başkalarında öğretme işi en son sahabeye kadar büyük bir gayret ve azimle devam etti. Sahabe devri hadis faaliyetlerinin en önemli konusu hadislerin yazılıp yazılmamasıydı. Evet Nebi Aleyhisselatü Vesselam önceleri şöyle buyurmuş yazılmasını yasaklamıştı. Benden Kur'an'dan başka bir şey yazmayınız. Kim benden Kur'an'dan başka bir şey yazmışsa onu imha etsin. Ancak yazmaksızın benden dilediğiniz gibi rivayet ediniz. Bunda bir mahsur yoktur. Her kim bile bile bana yalan isnat ederse beni söyledi diye yalan uydursa cehennemdeki yerine hazırlansın. Bunu Müslim Zühd Babında rivayet eder. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisine uyarak sahabilerden bazıları hadisleri yazmıyor, ezberden naklediyordu. Bir kısmı da peygamberimiz izin verdiği için hadisleri yazıyor ve yazdığı metinlerden rivayet ediyordu. Önceleri hadis yazmaya izin vermemesi, hadislerin Kur'an-ı Kerim'le karışmaması içindi. Sabilerin kültür seviyesi çoğunlukla öğrendikleri hadisleri anlayıp muhafaza edebilecek, gerektiğinde başkalarına öğrendiği şekilde rivayet edip aktarabilecek seviyede değildi. Bütün bu sebeplerle sahabeden bir kısmı hadisleri yazmadılar. Hatta daha ileri giderek hadislerin ezberlerine nakledilmesi gerektiği e, fikrini savundular. Ancak Nebi Aleyhisselatü Vesselam zamanla bilgi seviyesinden emin olduğu sahabi sayısı artıp hadislerin Kur'an-ı Kerim ayetleriyle karışma tehlikesi kalmayınca hadis yazılmasına izin verdiği için bir kısım sahabe hadisleri yazma taraftarıydı. Nitekim Abdullah bin Amr, Cabir bin Abdillah, Ali bin Ebi Talip, Enes bin Malik gibi tanmış sabilerin hadisleri yazdıkları bilinen bir gerçektir. İşte ta Nebi Aleyhisselatü Vesselam zamanında başlayan hadis yazma işi sahabe devrinde ilk yazılı hadis metinlerini meydana getirdi. Bu ilk yazılı hadis metinlerinden yeri gelince bahsedeceğiz. Sahabe devrinin hadisle ilgili ikinci önemli konusu da çok hadis rivayet etme meselesi oldu. Sahabenin bazı ileri gelenleri Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan her iş yalan yanlış rivayet edilmesine mani olmak için fazla hadis rivayetini hoş görmüyorlardı. Mesela Ebu Hureyre bu konuda epey tenkit edilmişti. Onun şu sözü fazla hadis rivayet etmenin sebebini, etmesinin sebebini ve sahabenin hadis rivayetine olan düşkünlüğünü gösterir. Ebu Hüreyre çok hadis rivayet ediyor diyorsunuz. Allah'a yemin ederim ki Kur'an-ı Kerim'de şu anlama gelen iki ayet olmasaydı bir tek hadis bile rivayet etmezdim. O kimseler ki bizim indirdiğimiz burhanları ve hidayeti kitapta insanların faydalanması için açıklamamızdan sonra yine de gizlerler. Allah... ''Ve lanet ediciler onlara lanet ederler. Ancak tevbe edenlerin, kendilerini ıslah edenlerin ve hakkı açığa çıkaranların tevbelerini kabul ederim. Ben tevbeleri kabul edici ve günahları bağışlayıcıyım. Bu Bakara suresinin 159-160. ayetleri. ''Muacirler çarşıda ticaretle, ensariler bağ ve bahçelerinde ziraatta uğraşırlarken Ebu Hureyre karın topluğuna peygambere hizmet ediyor ve ondan hadis topluyordu. Başkalarının bilmediği şeylere şahit oluyordu.'' Evet Ebu Hureyre böyle demiştir. Onu Ahmet bin Hamil Müsned'in rivayet ediyor. Sahabiler hadisleri sağlam esaslarla tespit edip rivayette bulunmak hususunda son derece titiz davranırlarken bildiklerini yayma hususunda da üstün bir gayret gösteriyorlardı. Ebu Zerel Gıfari'nin az önce naklettiğimiz gibi bir önceki derste naklettiğimiz gibi kılıcı beni öldürmek için şuraya dayasanız. Ben de Allah ve Resulü'nden işittiğim bir sözü Allah Resulü'nden işittiğim bir sözü siz işinizi tamamlayınca kadar tebliğe vakit bulacağımı bilsem o sözü mutlaka size yetiştirirdim. Bu azim sebebiyledir ki sahabe peygamberden duyduklarını ve gördüklerini tespit olsun da azleta birbirleriyle yarıştılar. Kendi bilmediklerini bilenlerden öğrenmek için uzun mesafeleri hiçe sayarak çetin yolculuklar yaptılar. Bir hadis terimi olarak adına rıhle denilen hadis arama yolculuğu sahabe devrinde başladı. Bu yolculukların birçoğu İslam aleminin çeşitli yörelerine göç edip birbirlerinden uzaklaştıklarından bildikleri hadisleri karşılaştırıp sağlama bağlamak için yapıldığını söylersek, sahabenin hadis konusunda ne kadar titizlik gösterdiklerini belirtmiş oluruz. Sahabenin böylece Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiklerini tespit edip başkalarına da öğretmesi sonucu hadisler tabiun denilen bir sonraki nesle aktarılmış oldu. Evet sahabe kelimesi sözlük Anlamı neydi? Allah Resulü, Peygamberin... Lugat anlamı. Arkadaşlık. Sohbet etmek. Bu kelimeden geliyor. Arkadaşlık etmek. Sohbet etmek. Buradan geliyor. Islah ee, olarak tarifi. Dindeki tarifi. Müslüman olarak görmek. Evet. Evet. Bu konuda e, fazlaca soru sormaya gerek yok. Bu zaten bir e, genel bilgi mahiyetindeydi. Şimdi e, sahabe döneminde tanınmış bazı ravileri ele alacağız. İlk 4 halife, hulefai raşidin. Eee birincisi Ebubekir radıyallahu anh. Ebu Kuhafe Osman bin Amir'in oğludur. Kureş'ledir. Adı Abdullah'tır. Ebubekir radıyallahu anh adı neymiş? Abdullah bin Osman bin Amir. Abdullah bin Osman bin Amir. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ...iki yıl 3 ay sonra doğmuş. 38 yaşında Müslüman olmuştur. Hicri 11 yılında Miladi 632 yılında Nebi aleyhisselatü vesselamın Sellem vefat üzerine ilk halife seçilmiş. 2 yıl 3 ay bu makamda kalarak 22 Cemaziye'l-ahir'e 13 Hicri yılında yani 23 Ağustos 634 miladi senesinde salı gecesi 63 yaşında vefat etmiştir. Cenaze namazını Ömer radıyallahu an kıldırmış, peygamberin kabrinin yanına gömülmüştür. Ebu Bekir radıyallahu an ilk müslüman olan erkektir. Peygamberimizin meşveret yani danışma arkadaşıdır, danışmanıdır diyelim. Müslümanların en üstün kişisidir. Peygamber'e hicret sırasında arkadaşlık etmiş, ona her zaman yardımcı olmuştur. Ona olan aşırı bağlılığı sebebiyle Es-Sıddı'yık. Peygamber tarafından cehennem ateşinden kurtulduğu haber verildiği için El-Ati'yık azat edilmiş anlamda bu lakaplar verilmiştir. Aşere-i Mbeşşere denilen, sağlığında cennetle müjdelenmiş olan 10 kişiden birincisidir. Ebbekir radıyallahu anh fazla ibadet eder, vakur bir kimseydi vakarlı bir kimseydi. Zamanında yalancı peygamberler ve bazı irtidat yani İslam'dan dönme olayları olmuştur. Ancak o basiret ve dirayetle İslam'ı bölücü bu tehlikenin hakkından gelmeyi bilmiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan hadis rivayeti konusunda çok titiz davranmıştır. Kendisi ancak 142 hadis rivayet etmiştir. Bu konuda Müsnedi Ebi Bekir diye Mervezi'nin bir kitabı var. Türkçe'de tecrübe edildi. Ebu Bekir Radiyallahu gelen rivayetler diye. Ömer, Osman, Ali, Abdurrahman bin Avf, Abdullah bin Mesut, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Abbas, Zeyd bin Sabit gibi, Allah hepsinden razı olsun, ileri gelen sahabe kendisinden hadis rivayet etmişlerdir. Kızı Hazreti Ayşe de peygamberin hanımı idi. İkincisi Ömer bin Hattab radiyallahu anh. Ömer bin Hattab fil yılından 13 sene sonra doğmuştur. Fil yılı derken Ebrehe'nin yaptığı Kabe baskını. O olaydan 13 sene sonra doğmuştur. Kureyş'tedir. Peygamberliğin 6. senesi 616 yılı 27 yaşındayken peygamberin huzuruna gelerek Müslüman olmuştur. 27 yaşındayken Müslüman olmuştur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın meşveret arkadaşı yani danışmanlarından da büyük kahraman adalet timsalidir. Ebu Bekir radiyallahu sonra hilafete seçilmiş. 10 sene 6 ay vazife gördükten sonra 26 zilhicce hicri 23 yılında yani 3 Kasım 644 yılında çarşamba günü sabah namazını kılarken Hristiyan bir köle tarafından hançerle yaralanıp 3 gün yaşadıktan sonra 63 yaşında şehit olmuştur. Ölümü ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanı başına gömülmesi Muharrem ayı 24 hicri yılında 7 Kasım 644 tarihine rastlar. Ömer radiyallahu anh devri İslam'ın en parlak devirlerindendir. Zamanında bir taraftan ülkeler fethedilirken diğer taraftan İslam devleti sağlam temeller üzerine oturtulmuştur. Ömer radiyallahu anh cesaret ve kahramanlığı yanında ilmi ve adaletiyle de meşhur olmuştur. Bir kere peygamberin verdiği hükme razı olmayan bir münafığın boynunu vurduğu için El Faruk hak ile batılı güzelce ayırt eden lakabıyla anılmıştır. Ömer radiyallahu anh adaleti hakkında Nebi aleyhisselatü vessel, Allah hakkı Ömer'in diline ve kalbine koymuştur buyurmuştur. Sağlığında cennette müjdelenenlerdendir. Kızı Hafsa da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımıdır. Ömer radıyallahu anh de hadis naklinde çok sıkı davranırdı. Sahabilerin yanılıp yanlış şeyler rivayet etmesinden çekinirdi. Bunun için kendisi az rivayeti tavsiye etmiştir. Peygamberden rivayet ettiği hadislerin toplamı 573'tür. Yani buna rağmen bu kadar ihtiyatlı olmasına rağmen. Bakın Ebu Bekir daha çok rivayet ulaşmış yine de. Osman radıyallahu an Affan bin Ebil As'ın oğludur. Kureyşlidir. Fil olayından 6 yıl sonra Mekke'de doğmuştur. Hazreti Ebu Bekir'in delaletiyle 34 yaşlarındayken yani onun vesile olmasıyla 34 yaşında Müslüman olmuştur. Peygamberin kızı Rukayye ile evliydi. Onun vefat üzerine öteki kızı Ümmü Külsüm ile evlendi. Bunun için kendisine iki nur sahibi manasına Zunnureyn denilirdi. Ömer radıyallahu anh'ın şehit edilmesi üzerine hicretin 24. yılında 3. olarak halifeliğe seçildi. 11 yıl 11 ay halifelikte kaldıktan sonra çıkan bir isyan sırasında evi kuşatılarak Kur'an-ı Kerim okumaktayken 18 zilhidçe 35 yılında yani 17 Haziran 656 yılında Cuma günü 82 yaşında şehit edildi. Hazreti Osman fevkalade bir haya ve takva sahibiydi. Varını yoğunu İslam uğrunda sarf etmiş çok cömert bir kimseydi. Zamanında İslam orduları Horasan'dan Kuzey Afrika'ya kadar birçok ülkeler fethetmişti. Sağlığında cennetle müjdelenen 10 sabiden birisi de Osman radıyallahu anh'tır. Kur'an-ı Kerim'i toplayıp çoğaltarak İslam aleminin her tarafına yollamış, bu surette değişik okuluşların önüne geçerek Müslümanları tek Kur'an üzerinde toplanmasını sağlamıştır. Zamanı siyasi çalkantılarla geçmiştir. Hazreti Osman zamanı daha çok ibadetle, Kur'an okumakla geçirirdi. Bunun için fazla hadis rivayet edememiştir. Rivayetlerinin toplamı 146 hadistir. Ali radıyallahu an Peygamberimizin amcası Ebu Talib'in oğludur. Kureyş'lidir. Peygamberlikten 10 yıl önce Mekke'de doğmuş, henüz çocukken Müslüman olmuştur. Hicretin 35. yılında Osman radıyallahu an şeyde edilmesi üzerine 4. olarak halife olmuştur. 4 sene 8 ay bu görevde kaldıktan sonra 63 yaşındayken 17 Ramazan 40 Hicri yılında 24 Ocak 661 miladi pazar günü sabah namazını kılmak üzere camiye giderken haricilerden i̇bn Mülcem tarafından kılıçla vurulmuş. 2 gün sonra da şehit olmuştur. Hazreti Ali büyük bir alim idi. İslam kahramanı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın damadıydı. Peygamberimizin soyu kızı Fatıma ile Ali neslinden devam etmiştir. Henüz çocuk denilecek bir yaştayken Müslüman olduğu halde Allah yolunda hakkıyla savaşmış, ilim, amel, ibadet ve siyaseti beraber yürütmüştür. Zamanında, onun zamanında Cemel, Hicri 36 yılında, miladi 656 yılında ve Sıffin, bir sene sonra da Sıffin olayları cereyan etmiş. Hilafet hususunda anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştır. Aşere-i dendir, hayatında cennette müjdelenenlerdendir. Ali radıyallahu anh de, hadisleri kabul ve rivayet etme hususunda çok dikkatli davranırdı. Hadis rivayet edenlere yemin ettirdikten sonra hadislerini alırdı. Zamanı daha çok siyasi çekişmelerle geçtiği için fazla hadis rivayet edememiştir. Rivayetleri 586 hadise ulaşır. Müksirun denilen çok sayıda hadis rivayet eden sahabeler vardır. Hadis alimleri peygamberin sünnetini dolayısıyla hadisleri ilk nakleden kimseler olarak sahabelere büyük önem vermişler. Onları iki grupta ele almışlardır. Müksirun. Veya ekserus sahabeti hadisen. Çok sayıda hadis rivayet edenler. Bir de mukillun. Yani az rivayette bulunanlar diye. iki kısımda incelemişler sahabeleri. Çokluk azlık konusunda kesin bir ölçü olmamakla birlikte. Bin sayısı sınır kabul edilmiş. Binden fazla hadis rivayet etmiş olanlar el-muksirun. Binden az rivayette bulunanlar da el-mukillun sayılmıştır. Önce çok hadis rivayet edenleri görelim. Ebu Hureyre adı. Abdurrahman bin Sahır'dır. Yanında bir kedi yavrusu taşıdığı için Nebi Aleyhisselatü Vesselam ona kedicik babası anlamında Ebu Hureyre demiştir. Bu künye ile meşhur olmuştur. Hicretin 7. yılında 629 miladi yılında Müslüman olmuştur. Medine'de Suffe'de kalıp Peygamberimizden hiç ayrılmayarak devamlı hadis ve ilim öğrenimi ile meşgul olmuştur. Ömer radıyallahu anh zamanında Bahreyn Valiliği yapmıştır. Hicri 59 yılında vefat edip Baki mezarına gömülmüştür. 800'den fazla kimse Ebu Hürer'den hadis rivayet etmiştir. Rivayet ettiği hadislerin sayısı 5374'tür. Abdullah bin Ömer, İbni Ömer radiyallahu anhüma, Hazreti Ömer'in oğludur ve Abadile dendir. Abadile, Abdullahlar manasına gelir. Abdullah hattı dört meşhur sahabeye denir. Abdullah bin Ömer babasıyla birlikte Müslüman olmuş ve Medine'ye gelmiştir. Siyasi olaylara karışmamıştır. Hayatı boyunca sünnete bağlı yaşamış, ilimle meşgul olmuştur. 73 Hicri yılında 86 yaşında ölmüştür. 2630 hadis rivayet etmiştir. Enes bin Malik radıyallahu anh. Babası Malik bin Nadırdır. Hicretten sonra henüz çok küçükken Nebi aleyhisselatü vesselamın hizmetine verilmiş, onun terbiyesi altında yetişmiştir. Hayatının sonlarına doğru Haccacın eziyetlerinden dolayı Basra'ya gitmiş, 93 hicri yılında 100 yaşına aşkın olduğu halde burada vefat etmiştir. 2286 hadis rivayet etmiştir. Ayşe, müminlerin annesi radıyallahu anha, Ebu Bekir'in kızı ve peygamberin en sevgili eşidir. Hicretin 2. yılında, 624 yılında peygamberimizle evlenmiştir. Çok zeki ve kabiliyetli olduğu için Hadisten başka tıp, şiir, ensap yani Arapların soykütü ilmi ve tarih ilimlerinde de meşhur olmuştur. Hadis ve diğer İslami ilimlerin yayılmasına büyük hizmeti geçmiştir. Hicri 57 yılında vefat etmiştir. Ayşe radıyallahu anh'a zeki ve alim bir kadındı. Peygamberi olan yakınlığından fazlasıyla faydalanmıştır. Kadınlarla ilgili hadisler çoğunlukla onun rivayetidir. Nebi aleyhisselatü vesselam'dan 2210 hadis rivayet etmiştir. Abdullah bin Abbas, İbn Abbas radiyallahu anhuma, peygamberimizin amcası Am Abbas'ın oğludur. Annesi, peygamberin ailesi, Meymune'nin kız kardeşidir. Annesi, Meymune validemizdir. E, Abadile'den alim bir sahibidir. Yani meşhur Abdullahlardan biridir. Hicretten 3 yıl önce doğmuştur. Nebi aleyhissalatü vesselam ona tercüman Kur'an lakabını vermiştir daha doğrusu tercümanı Kur'an lakabını veren i̇bn Mesud radıyallahu radiyallahu'na burada yanlış. i̇bn Mesud radıyallahu radiyallahu'na Abdullah bin Abbas ne güzel Kur'an tercümandır diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam demiyor. Allah'ım onu dinde fakih kıl ona Kur'an ilmini öğret diye dua bu merfu. Peygamber Efendimiz'e ait. İbn-i Abbas böyle dua etmiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu duası sebebiyle olmalı ki i̇bn Abbas tefsir, fıkıh, hadis, hesap, ferais yani miras taksimi, lügat ilimlerinde çok tanınmış bir alim olmuştur. Hicri 68 yılında Taif'de ölmüştür. 1660 hadis rivayet etmiştir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma, Ensardan Uhud şehidi Abdillah, Abdullah bin Amr'ın oğludur. Bedir ve Uhud hariç bütün savaşlarda bulunmuştur. Kardeşleriyle çok sıkıntı çekmiş, peygamberimizin alakası ile ilim öğrenmiştir. Yani peygamberimizin onunla ilgilenmesi sebebiyle. Medine'de ilim öğretimi ile meşgul olmuştur. Ölümü 74 yılında hicri. 1540 hadis rivayet etmiştir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh asıl adı Sa'd'dır. Babası Malik bin Sinan Uhud savaşında şehit olmuştur. Henüz 13 yaşındayken babası onu da savaşa gitmesini istemiştir. Devamlı olarak Nebi aleyhisselatü vesselam'ın meclislerinde bulunup ilim öğrenmiştir. Zahid devamlı ibadetle meşgul olur. Bildikleriyle amel eder. Önemli bir sahabidir. Kendisinden oğlu Abdurrahman hanımı Zeynep binti Ka'b i̇bn Abbas, İkrim'e, Nafi gibi önemli kimseler rivayette bulunmuşlardır. 1170 hadis rivayet etmiştir. Bunlar çok hadis, yani binden fazla hadis rivayet eden, Muhsiron denilen kimselerdi. Bir de Mukillun denilen, az rivayette bulunanlar vardır. Binden az hadis rivayet etmiş bulunanlara, e, Mukillun deniliyor. Abdullah bin Mesud, İbn-i Mesud anh. Altıncı olarak İslam'a girmiştir. Yani İslam'a girenlerin altıncısıdır. Kur'an, hadis ve fetvada en büyük alimlerdendir. Bedir Savaşı'nda Ebu Cehil'i öldürmüştür. 32 Hicri yılında Medine'de ölmüştür. 848 hadis rivayet etmiştir. İbn-i Abdullah bin Amr bin As. Bu da abadile dendir. Allah ondan da babasından da razı olsun. Abdullah Hatlı dört alim. Sahabinin dördüncüsü Abdullah bin Ezz Zübeyir'dir. Kimdi Bunlar. Abdullah bin Ömer Abdullah bin Abbas Abdullah ibni Mesut Abdullah bin Amr Estağfurullah İbn Mesud yok Abdullah bin Düzbeyr 4 Abdullahlar bunlar Abdullah bin Amr radıyallahu anh'a çok Kur'an okur ibadet eder bir kimseydi 63 yılında Mısır'da vefat etmiştir 700 hadis rivayet etmiştir Ebu Zer el Gıfari radıyallahu anh adı Cündep bin Cunadedir. İslama ilk girenlerdendir. Hazreti Osman zamanında bazı fikirleri yüzünden sürgüne gönderilmiştir. 32 yılında vefat etmiştir. Bazı fikirleri derken burada kastedilen Ebu Zer radıyallahu anh dünyalık mal edinme konusunda çok şiddetli birisiydi. Buna çok şiddetle karşı çıkardı. Bu sebeple bu konudaki aşırı sözleri sebebiyle sürgün edilmiştir. Ebu Zer el-Gıfari 281 hadis rivayet etmiştir. Saad bin Ebi Vakkas Sağlığında cennetle müjdelenen aşereyim beşiredendir. İslam'a girenlerin dördüncüsüdür. Uhud savaşında büyük yararlılık göstermiştir. Başında bulunduğu İslam ordusu ile Hicri 15 yılında Kadisi'ye, 16 yılında Celula'da İranlıları bozguna uğratmıştır. Medayini fethetmiş, Kufe şehrini kurmuştur. Hicri 55 yılında ölmüştür. Allah ondan razı olsun. 270 hadis rivayet etmiştir. Muaz bin Cebel radiyallahu anh, sahabelerin fakihidir. 18 yaşında Müslüman olmuş, 2. Akabe bulunmuştur. Ebu Bekir radiyallahu anh zamanında Yemen'de öğretimle meşgul olmuştur. Sonraları Şam'a hicret etmiş, 18. hicri yılda Ürdün'de ölmüştür. Nebi aleyhissalatü vesselam Muaz'ı helal ve haramı en iyi bilen kimse olarak tanıtmıştır. 157 hadis rivayet etmiştir. Ve Ebu Derda radiyallahu anh, Ensardan'dır. Adı Uveymir bin Zeyd bin Kays'tır. Ebutler'de künyesi. Osman radiyallahu anh, zamanda Şam kadısı idi. Dımaşık'ta hicretin 32. yılında vefat etmiştir. 179 hadis rivayet etmiştir. Evet bilgi kabiliğinden bunları da görmüş olduk. Şimdi geldik Tabi'in dönemine. Tabi'in Tabi'i Sözlükte tebi'a, takip etmek, arkasından gelmek, tabi olmak fiilinden ismi mensuptur. Takip eden, arkasından gelen tabi olan anlamına gelir. Tabi Tabi'i kelimesi. Çoğulda da tabi'in. Tabi olanlar manasında, tabi'iler manasında tabi'in gelir. Terim olarak manasını daha önce görmüştük. Biraz daha geniş olarak ele alacak olursak. Tabi, bir ile Müslüman olarak görüşen, onunla konuşan, ondan ilim alan kimsedir. Tabi'nin çoğulu tabi'un veya tabi'in gelir. Tanınmış tabi'ler yerleşme yerlerine göre şöyledir. Mekke'de İkrim'e, Atâ bin Ebi Rabah, Muhammed bin Müslim. Medine'de Said bin el Müseyyeb, Süleyman bin Yasar, Kasım bin Muhammed bin Ebi Bekir, İbn-i Zühri ve Nafi, Kufe'de Alkame bin Kays en-Nehâ'i İbrahim en-Nehâ'i Eşşâbi. Basra'da Hasanul Basri, Muhammed bin Sir'in Katade, Yemen'de Tavus bin Keysan ve bin Münebbi. Şam'da Kabisa yani Kabisa bin Züeyb diye geçer. Mekul Ömer bin Abdülaziz. Tabiler meşhurları bunlar. Muhadramun denilen bir sınıf vardır. Muadram kelimesinin çoğuldur muadramun. Muadram sözlükte karışık, ne olduğu belli olmayan nesne anlamına gelir. Terim olarak dindeki ıslah manası olarak muadramun, cahiliye ve İslam devirlerinde yaşadıkları halde peygamberi göremeyip sahabeyle görüşenlere denilir. Cahiliyede yaşamış, Peygamberden de yaşamış ama peygamberi görememiş, sahabeyle karşılaşmış. Böyleleri peygamber zamanında yaşamış olmalarına rağmen onu göremedikleri için sahabi sayılmamış ancak diğer tabirlerden ayrı tutulmuşlardır. Muhadramu'nun en tanınmışları şunlardır. Uveys bin Amir el-Karani yani Veysel Karani diye meşhur olan. Ebu Amir eşşeybani, Ebu Reca el-Utaridi, Ebu Osman el-Nehdi ve el-Ahnef bin Kays. Bunlar muhadramundur. Peygamberi sağlığında göremeyip sahabiyle görüşenlerdir. Fukahai seb'a yani Medineli meşhur yedi fakih. Tabilerden Medineli yedi tanesi birhassa fıkı ilminde çok meşhur olmuşlardır. Bunlar fukahai seb'a diye diğerlerinden ayrılmışlardır. Medine ekolüne mensup bu yedi meşhur alim şunlardır. Said bin el Müseyyep. Kasım bin Muhammed bin Ebi Bekir. Hazreti Ebi Bekir'in torunu. Uru'e bine Zübeyir. Ebu Bekir, Bekir Müsnedi, Hazreti Ebu Bekir'den gelen rivayetler. Harice bin Zeyd bin Sabit. Ebu Seleme bin Abdurrahman bin Avf. Ubeydullah bin Utbe bin Mes'ud. Süleyman bin Yesar el Hilali. Bu yedisi Medine'nin meşhur yedi fakiri diye bilinir. Tabiler devrinde hadise gelecek olursak, Nebi Aleyhisselatü Vesselam vefatından sonra... İslam ülkelerinin genişlemeye başlamasıyla sahabenin çoğu Medine'den çıkarak başka şehirlere yerleştiler. Tabiler onlarla görüşüp hadis nakletmek için büyük gayret gösterdiler. Bir sahabiyi görmek, bir hadisi rivayet etmek hatta bir hadisin yalnızca bir kısmının doğru olup olmadığını anlamak için çetin yol şartlarına bakmadan uzun ve yorucu seyahatler yapan tabilerdir. Bu durumda tabiler sahabiyle görüşüp onlardan peygamberden öğrendiklerini devralan nesil olmaktadır. Tabiler aynı zamanda Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin e, de zikredildiği gibi sahabeden sonra gelen en hayırlı nesildir. Hadisler onlar zamanda tertipli ve sistemli bir şekilde toplanmış ve yazılmıştır. Sahabe devrinde olduğu gibi tabi'in zamanda da hadisleri yazmak yazmamak konusunda görüş ayrılığı meydana gelmiştir. Hadisleri yazmak görüşünde olanlar hafızalarına son derece güven olanlardır. Böyleleri hadislerin bir tarafına başka şeyler yazılıp sonradan bilgisizlerin ellerinde hadis diye dolaşmasından da korkmuşlardır. Ancak 2. Hicri asrın başlarında birçok tabinin hadisleri yazdıkları ve yazılı metinlerden rivayette bulundukları görülür. Tabilerin sahabeden rivayet ettikleri hadisler çok kere sahabe ve tabinin kendi sözleri ve fetvalarıyla karşılık bir şekildeydi. Hatta tefsir, siyer ve megazi tarih gibi ilimlere ait nakiller bazen bir hadiste birlikte yazılıyordu. İleride göreceğimiz gibi Halife Ömer bin Abdülaziz, Medine Valisi Ebu Bekir bin Hazma bir emir yazıp hadislerin derlenmesini emretmiş, toplanan hadisler konularına göre ayrılmaya, tasnif edilmeye, tertipli bir hale getirilmeye başlanmıştır. Tedvin denilen hadislerin ilk olarak tertibe konulmasını gerçekleştirenlerin başında meşhur tabi İbnü i Şihab-ı -e Zühri gelir. İbnü i Şihab hadisleri ilk te tedvin eden kimse sayılır. Yani derleyip toplayan konulara göre tasnif eden. Tabiler çetin yolculuklar yapıp sahabe ile görüşerek hadis rivayet ederek topladıkları hadisleri tertibe koydukları gibi bunların müzakeresini yaparak hem kendi aralarında yayılmasını sağlamışlar hem de bir sonraki nesle aktararak sahabeden devraldıkları ilmin kaybolmasını önlemişlerdir. Bu surette İslamiyet'e büyük bir hizmette bulmuşlardır. Tabiler Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine başka sözlerin karışmasından ne kadar çekindilerse de siyasi çalkantılar sonucu ortaya çıkan kargaşalıkları mazur gösterecek, çeşitli görüşleri haklı çıkaracak uydurma sözleriyle karşılaşmaktan kurtulamadılar. Üstelik hadis rivayeti o kadar gelişmiş ve nakiller o kadar çoğalmıştı ki, gerçek hadisleri ayırmak, rivayetler arasında ilişki kurup doğrusunu yanlışını bilmek zorlaşmaya başlamıştı. Bu durumda tabiler arasında hadislerin kimden alındığını göstermek usulü başladı. Hadisin en önemli bir dayanağı olan isnat metodu böylece, meydana gelmiş oldu. Evet. Tabi ne demekmiş? Lugat manası arkasından takip eden, arkasından evet. gelen ıslah manası Sa müslüman kendi görüp konuşan, ondan ilim alan. İlim. i̇lim alan. Bakın burada ilim alan diyoruz. Evet. Muhadramun neydi? Muhadram. Cahiliye ve peygamberin asrında yaşayan yani, ama, o, onu ama onunla görüşmeyip sahabeyle yani, görüşen. Mesela, mesela sahabeyle şey. görüşmesi de şart, Muhatram demesi için, muhatram kapsamına girmesi için. Aynen. Evet. Yani, mesela Vesel Karani dediğimiz çağs Yemen'deydi. Hap -ı. Hap -ı. Evet. Fuqahae Seba'yı ezberleyen var mı? Sanmıyorum saz zikretmekte. fuqaha seb'a. Medine'nin meşhur 7 fakih. Kimler bunlar? He. Abadile kimler? Abdullahlar, meşhur Abdullahlar. tane Abdullah er. Abdullah Abdullah Abdullah Evet, güzel. Evet. Şincuk. Tanınmış tabi'in hadisçilerinden bahsedeceğiz. Ee, ve bununla bugünkü dersimizi bitireceğiz. Daha sonra en meşhur muaddisler ve eserlerine geçeceğiz. Bu bir sonraki dersi işlerken yarınki dersimizde inşallah o size verdiğimiz tabloları e, yanınızda getirirseniz o tablolardan bunları izahında yapacağız inşallah. Tabi'ünün Hadis ilmine hizmetleri. Bir kere hadislerin sahabeden delilmesine uğrunda bunlar yılmamışlar. Bitmez tükenmez bir azimle bunları toplamışlardır. Toplanan hadislerin yazılı metinlere aktarılması da tabilerin eseridir. Her ne kadar bir kısım tabiler bazı sebeplerle hadislerin yazılmasına karşı olmuşlarsa da öne sürdükleri sakıncaların kalktığına inanan bir kısmı hadisleri yazmışlardır. Böylece peygamberimizin sünnetinin yazılı metinlerde tespiti mümkün olmuştur. Hafızalarda yaşayan, metinlerde yazılı olan hadislerin tedvini ve konularına göre ayrılıp müstakil eserlere derç edilmesi de geniş çapta tabilere, tabiin dönemindeki alimlere borçluyuz. Hadislerin kaynağının araştırılması işini de ilk olarak bu nesilde görürüz. Böylece sünneti yalancıların, yeteneği olmayanların hatalarından kurtaracak en sağlam metodu da onlar koymuşlardır. Demek oluyor ki dinimizin en önemli iki kaynağından biri olan sünnetin zaptını, tespitini yapıp onu nakledenlerin eleştirilmesi ve hadis metinlerinin incelenmesiyle Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ait olduğu şüpheli olan zayıflarına sağlamlarından ayıran bu geniş ilim hazinesinin emin bir şekilde bizlere kadar ulaşmasını sağlayanlar en başta tabiilerdir. Meşhur hadisçileri tabinin Said Bin El Müseyyep Kureyş'in mahzun kolundandır. Tabiinin en meşhurlarından ve Medine'de meşhur olan Fukayı Seb Sebadan'dır. 7 meşhur fakühtendir. Babası El Müseyyep ve dedesi Hazım sahabidir. Hz Ömer'in halifeliğinin 2. yılında 15 hicri yılında doğmuştur. Daha küçük yaşta hadis toplamaya başlamış. Bu uğurda günlerce yolculuk yapmıştır. Fıkı, hadis ve sünnetteki derin bilgisiyle gerçekten bir otoriteydi. İbadet, dindarlık ve fazilet bakımından da örnek gösterilecek bir olgunluktaydı. 40 kere hacc etmiş, uzun müddet yatsı abdestiyle sabah namazını kılıp gecelerini ibadette geçirmiştir. Ali İbnül Medine, tabiun içinde ondan daha alimini bilmiyorum. O bir şey hakkında şu sünnette mevcuttur derse bu yeter demiştir. Mekhul ise, hadis aramak için yeryüzüne dolaştığım Said Bin El Müseyyep'ten daha alim bir kimseye rastlamadım diyerek onun hadis ilmindeki değerini güzelce belirtmiştir. Said Bin El Müseyyep, bazı hadisleri, Hangi sahabeden aldığını söylemeden kendisi peygamberden duymuşcasını nakleder. Bunlara ne deniyor? Bu tür rivayetlere sahabeyi zikretmeden Mürsel deniliyor. Böyle hadislere Mürsel adı verilir. Bu tutumu tenkit edilmişse de İmam Şafii Said bin el Müseyye bin Mürselleri bize göre iyidir. Diyerek onun değerine işaret etmiştir. Ömer bin Hattab, Osman, Ebu Hureyre, Zeyd bin Sabit, Ayşe gibi tanmış sahabilerden rivayetleri vardır. Kendisinden de İbnü Şahbe Zühri, Salim bin Abdillah, Katade, Şurayk, Ebu Zinat gibi meşhurlar rivayette bulunmuşlardır. Said bin el-Müseyyeb 94 Ticri yılında 79 yaşında ölmüştür. İbnü Şahbe Zühri'ye gelince asıl adı Muhammed bin Müslim'dir. Daha çok ez-Zühri, İbnü Şihab İbn-i Zühri isimleriyle tanınır. Hicretin 50. yılında doğmuştur. Birçok sahabe ve tabiinden hadis öğrenmiştir. Halife Ömer bin Abdülaziz'in emriyle hadisleri ilk tedvin eden yani toplayıp bir araya getiren yazılı metinler haline koyan İbn-i Allah ondan razı olsun. Bütün hadis alimleri onun hadiste büyük bir alim her bakımdan güvenilir bir kimse olduğunu, hafızasının kuvvetini tasdik etmişlerdir. İmam Leys bin Sa'd, Ezzühri'den daha alim kimse görmedim demiştir. Amr bin Dinar, hadisleri tam metinleriyle rivayet eden ez gibi birini daha görmedim. Salih bin Keysan, ez ile beraber hadis toplardık, bana gel dedi bunları yazalım. Hazreti Peygamber'den gelen sünnetleri yazdık, bir müddet sonra gel sahabeden gelenleri de yazalım dedi. O yazdı ben yazmadım, sonunda o kazandı ben kaybettim diyerek onun hadis toplama azmini ve ilmi kıymetini ifade etmiştir. Meşhur hadis alimi el de ez 80 günde Kur'an-ı Kerim'i ezberlediğini söyleyerek onun hafızasının kuvvetini belirtmiştir. Subhanallah. Halife Hişam bin Abdülmelik'in oğluna hocalık etmiştir. Ee, ez kendi zamanda böyle hani günümüzde diyorlar ya saray alimi falan diye. Kendi zamanda saray alimi diye e, dil uzatılmaya çalışılmış birisidir. Ama o e, saray alimi olmasaydı bu ilim ulaşmazdı bize. Bu imkan e, ele geçmezdi. O hiçbir zaman yani saraydakilere de yaltıklık yapmış değil. Üstelik o zaman için halife. halife de Ömer bin halife Abdülaziz. Yani? Yani. Orada sarayı yiyelim diyeceğiz o zaman. Ha? Evet. Meşhur tabirlerden Said bin el Müseyyep, Ata bin Ebi Rabah, Urve bin Zübeyir'den, Abdullah bin Ömer, Ubade bin Es-Samit gibi sahabeden rivayetleri vardır. Sahabeyi atlayarak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ettiği mürselileri de mevcuttur. Hicri 124 Ramazan'ında Şam'da vefat etmiştir. Said bin Cübeyr, aslen Habeşlidir. 46 Hicri dolaylarında doğmuştur. Özellikle tefsir, fıkıh ve hadiste de değerli bir alimdir. süfyan Sevri, tefsiri şu dört kişiden alması: Said bin Cübeyr, Mücahit, İkrime ve Hak demiştir. Katade, tabiinin en alimi dört kişidir. Menasık'ta Ata bin Ebi Rabah, yani haçla ilgili ibadetlerde. Tefsirde Said bin Cübeyr, Siyer'de İkrime, ''Helal ve haramda da Hasanül Basri'' demiştir. Abdullah bin Utbe Kufe kadısıyken, iken Said bin Cübeyr onun katibiydi. Daha sonraları Ebul Bürde'nin katipliğini yapmaya başladı. İbnül Eş'as ayaklanmasında Haccac tarafından 94 veya 95 tarihinde şehit edildi Said bin Cübeyr. Meymun bin Mihran Said bin Cübeyr öldü fakat doldurulamayacak bir boşluk bırakarak göçüp gitti demiştir. İmam Ahmet bin Hanbel de Haccac Said bin Cübeyr'i şehit etti. Said öyle bir kimseydi ki yeryüzündekilerin hepsi de onun ilmine muhtaçtı demiştir. Said bin Cübeyr, Abdullah bin Zübeyr, Enes bin Malik, Ebu Said el-Hudri gibi sahabeden hadis rivayet etmiştir. Ebu Hureyre, Ebu el Leşari, Ali ve Ayşe'den, Allah hepsinden razı olsun, kendisi görüşmediği halde mürsel rivayetleri vardır. Kendisinden hadis rivayet edenlerin başında ise El-Ameş, Mansur bin el-Mu'temir, Yala bin Hakim gelir. Diğer bir tabi alimi Nafi, aslen nisaburludur. Meşhur sahabi Abdullah bin Ömer bir savaşta ele geçirmiş, Nafi'deki ilim, aşk ve kabiliyetini görünce onu yanına almıştır. Yani savaşta esir edilenlerdendir. Abdullah bin Ömer'e Nafi'yi satması için büyük paralar teklif edilmişse de o satmayıp azat etmiştir. Bir ara meşhur muaddis Malik bin Enes'le arkadaşlık kuran Nafi, yani İmam Malik'le 30 yıl İbn Ömer'e hizmet etmiştir. Bu dostluk ve hizmet sebebiyle Malik, Nafi, i̇bn Ömer senedi en sağlam senetlerden sayılmıştır. Halife Ömer bin Abdülaziz, Nafi'yi bir ara İslamiyet'i öğrenmesi için Mısır'a göndermiştir. Başta Abdullah bin Ömer olmak üzere Ebu Said el-Hudri, Ayşe, Hafsa radiyallahu anhüm'dan rivayetleri vardır. Kendisinden de İbn-i Zühri, El-Evzai, Salih bin Keysan, Ebu İshak, Abdullah bin Dinar gibi meşhur hadisçiler rivayette bulunmuştur. Bir köleyi meşhur bir din adamı yapan İslami hoşgörünün önemli bir misal olan Nafi 117 Hicri yılında yani miladi 735'te vefat etmiştir. Bazıları Ebu Hanife'yi tabiinden sayarlar. sabiyle ile görüştüğünü söylerler. Ancak bu sabit olmamıştır. Bu konuda da en azından onun tebev tabiin tabi alimlerinden olduğunu biliyoruz. Onun hayat hakkında da şunları vermiş kitap bilgi olarak. Asıl adı Numan bin Sabit'tir. Dört mezhepten birinin imamı, bütün İslam aleminin büyük müştehitlerinden birisidir. Babası Sabit, Hazret Ali'ye hizmette bulunmuştur. Hicretin 80. yılında Kufe'de dünyaya gelmiş. Çocukluğunda Basra'ya gelerek orada devrin tanınmış alimlerinden, Hammad bin Süleyman'dan fıkıh öğrenmiştir. Sahabeden Enes bin Malik'le görüştüğü söylenir. Ancak bu konuda sabit bir şey yok. Abdullah bin Ebi Effa, Seil bin Sa'd ve ...en son ölen sahibi olarak Ebu Tüfe'li de gördüğü iddia edilmektedir. Bu iddiayı sırf yani hayat dönemi uyduğundan söylüyorlar ama görüşüne dair bir ispat yok. Rivayet ettiği hadisleri talebeleri toplayıp 15 müsnet halinde getirmişlerdir. Bilhassa kelam ve fıkıhta benzeri yetişmemiş büyük bir alimdi. Kufe'de kendisinden İslam hukuku okuyan yüzlerce talebesi vardı. Bu öğrencilerin İslam hukukunun tedvinine büyük hizmetleri olmuştur. İmam Şafi bütün insanlar fıkıh ilminde Ebu Hanife'nin talebesi sayılır. Abdullah bin El Mübarek Ebu Hanife insanların fıkıh en iyi bilendir demişlerdir. Yani Ebu Hanife'nin fıkıh yönü övülmüştür ancak hadiste zayıf olduğu da belirtilmiştir. Hadis konusunda zayıftır. Irak valisi kendisini Kufe kadısı tayin etmek istemiş kabul etmediği için dövdürülmüştür. Abbasiler zamanında Bağdat'a davet edilerek tekrar büyük kadılık teklif edilmiş. Yine kabul etmediği için dövdürülüp hapsedilmiştir. 150 Hicri yılında hapiste ölmüştür. Ee, İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf gibi büyük İslam hukukçuları onun öğrencisidir. Bütün rivayetleri bir bir tetkikten geçirip ondan sonra kabul eder. Bu yüzden olacak ki kendisi az hadis rivayet etmiştir. Yani ancak güvendi kimselerden rivayet alırdı ve e, onun yaşadığı dönemde hadisler tedvin edilmemişti. Yani sahih-i sakimi eee edilmemişti. Ravilerin durumları çok iyi bilinmiyordu. Kitaplara geçmemişti. Yani İbn Şaibe Zühri ile başlayan hareket ondan sonra oluyor. Sonuç olarak Ebu Hanife İslam aleminin yetiştiği büyük alimlerinden birisidir. Tebet Tabi tabiin alimlerindendir. E, tabii ki tebe Tabiin döneminin alimleri daha çok. Ama burada Ebu Hanife tabiinden ...diye zikrettiği için ondan bahsettik. Aslında o tebevi tabindedir. Evet. E, bu konuyla ilgili anlamadığınız bir yer var mı? Hadisleri ilk tedvin eden kim? Kimmiş? İlk tedvin eden şahıs kim? ...derleyip toplayan... ...imnişabez Zühri. Mürsel hadis neydi? Yani direkt peygamberimizden ne Yani arada sahabe ismini zikretmeden... ...hangi sahabelerin aldığını zikretmeden direkt peygamberlerinden akıl Evet. Subhaneke Allahümme ve ve eşhedü en la ilâhe ve esteğfiruke ve töbü yok değil mi? Amc